Biriniz kendisi için sevdiğini Müslüman kardeşini sevmedikçe mümin olamaz. Mümin olmaz. Bu hadis El İsmail'in Mustahrecinde kendisi için sevdiği hayrı Müslüman kardeşi için de sevmedikçe şeklinde geçer. Kendisi için sevmediğini kardeşi için kardeşi için de sevmemesi manası bunun içindedir. İbn Recep şöyle Sözünü ettiğimiz Enes hadisi tamam. kardeşi... burada durulmuş hani. Şimdi biz Geçen derslerimizde dedik ki, konumuza giriş yaparken dedik normalde şeyh bize ileriki derslerde kardeşlik hukukunun gereklerini tafsilatlı bir şekilde anlatacak. Ama dedik bunun öncesinde bize şunu anlattı, dedi ki iki tane ahlak var ki kendine göre, yani kendisi baktığında bu iki ahlak insanda kayım olduğunda kardeşlerin hakkını ve hukukunu yerine getirmeye insanı sevk eder. Tabi bunu söyleyen kişinin sözü basit değil. Yani mesela diyelim ki Şeyh Abdul Qadir ibn Abdurraziz, hani bir tecrübesini zikrettiği zaman benim senin tecrüben gibi değil, değil mi? Çünkü bu adam bir cemaatin kurucularından. Yani dünyada en çok duyulmuş İslam adına iş yapmış olan cemaat cihadın kurucularındandır. Öyle değil mi? Mısır kökenli olan cemaat cihadın kurucularındandır. Bir yani sahada hem siyasi anlamda bir cemaatin önderliğini yapmış hem de çok uzun yıllar e, direkt bizzat cihat sahasında e, kadılık, komutanlık, doktorluk, tabiplik vesaire birçok görevde e, bizzat bulunmuş bir adamdır. Onun için yani insanlarla ilgili mesela burada neyi anlatıyor? Mücahitlerin birbirlerine karşı görevleri öyle değil mi? Bu söylemiş olduğu şey belki bir 15-20 yıldır kardeşlerin arasındaki sorunları veyahut iyi yönleri kötü yönleri değerlendirdiğinde çıkardığı sonuçtur. Yani rastgele öyle oturup masa başından işte bana göre güzel ahlakın temeli ikidir değil yani. Bunun neyi vardır? Bunun bir pratiği vardır. Dedik birincisi hayadır. Öyle değil mi? İkincisi ise başkaları için, kendin için sevdiğini başkaları için de istemendir. Ve dedi ki bu hadis-i şerif e, sahihte Hz. Enes'ten varit olmuş olan hadistir değil mi? Peygamber ne diyordu? لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمْ Sizden biri iman etmiş olmaz. Burada kasıt e, sizden biri iman etmez değil. Öyle değil mi? Kasıt ne? Yani <gülüyor> la yastekmilu ahadukum imanahu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li ta ki kendi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz. Şimdi bu nedir? Yani mesela bu tamam. Biz geçen derslerimizde yeterince anlattık bunun ne olduğunu. Bu insanı diğer güzel ahlaklara sevk eden amil konumunda olan müessil konumunda olan, etkileyen konumunda olan bir ameldir. Öyle değil mi? Peki bunun hakikati nedir? Yani bunun hakikatini anlayabilmek için kendin için istediğin her şeyi kardeşlerin için istemen ve onlar için yapman, kendine gelmesini istemediğin tüm zararları kardeşlerinden def etmen bunun hakikatini anlayabilmemiz için önce bizim neyi anlamamız lazım? Bunun zıddını anlamamız lazım. Öyle değil mi? Eşya ne ile bilinir? Eşya zıddı ile bilinir. Zıddını güzel anladığın zaman zıddı olmayan her şey odur. O şekilde bilirsin. Peki bunun zıddı nedir? Bu ahlakın, bu kaidenin zıddı nedir? Bencilliktir. Öyle değil mi? Bencillik nedir? Kişinin sadece kendini düşünmesidir. Yani sadece kendine gelecek olan faydayı düşünüp sadece kendinden def edeceği zararını yapmasıdır. Kendinden def edeceği zararı düşünmesidir. Şimdi bu bencillik, ben önceki derslere söylemiştim. Demiştim ki nasıl ki tecrübe, vaka bütün güzel ahlakın temelinde haya, ve fedakarlığı veyahut da kendin için istediğini başkaları için de istemeye götürüyorsa herkese kötü ahlakın temeli de nedir? İkidir. Değil mi? Suizandır. Yani kardeşlerin hakkında suizan e, beslemendir. İkincisi ise bencilliktir. Suizan zaten konu olarak gelecek. Yani ileride bir başlık olarak suizandan kaçınmak diye gelecek. Onu orada anlatacağız ama başlarını yerini bunu olarak belirleyin yani zihninizde. Bencilliğe gelince Şimdi bencillik çok kötü bir hastalıktır. Yani birçok insana hakkını ve hukukunu eda ederken veya insanlara özellikle yarar sağlamada. Yani biz dedik ya kardeşliğin temeli nedir? Kardeşine yarar sağlamak veya en düşüğü nedir? Ondan zararı önlemektir. Değil mi? Kendi nefsinin şerrinden insanları uzak tutmandır. Özellikle insanlara yarar sağlamanın önündeki en büyük engel nedir? Bencilliktir. İnsanlara zarar vermenin önündeki en büyük şey nedir? Zararı korumaktan en, en büyük engelli nedir? Suizandır. Öyle değil mi? Biri birini karşılıyor, biri de ne yapıyor? Biri de birini karşılıyor. Şimdi suiza, bencillik bu yönüyle zaten kötü bir ameldir. Yani müessir konumunda olduğu için, amil konumunda olduğu için kötü bir ameldir. Bir de işi daha kötü kılan bazı yönler var. Yani bencilliği daha da önemsememizi gerektiren, üzerine daha fazla gitmemizi gerektiren başka yönler de var. Bir, birincisi bu nedir? bu insanın fıtratında olan yaratılıştan getirdiği bazı özelliklere daha uygundur bencillik. Yani mesela bencilliğin karşısındaki şey nedir dedik? Fedakarlıktır. Öyle değil mi? İnsan yaratılış itibariyle kendinde yerleştirilmiş olan fıtrat bencilliğe mi daha müsaittir? Yoksa şeye mi daha müsaittir? Fedakarlığa mı daha müsaittir? Bir insan hiç mücadele etmese kendini kendi haline bıraksa ne olarak çıkar ortaya? Bencil olarak çıkar. Öyle mi? Bir insan fedakar olabilmek için kendi için istediklerini başkaları için de istemek için, başkalarını kendine tercih edebilmek için ne yapması lazım? Nefsiyle mücadele etmek lazım, etmesi lazım. Yani terbiye dediğimiz, teskiye dediğimiz şeyi yerine getirmesi lazım. Demek ki bencillik nedir? Neden bencilliğe önem vermek zorundayız? Bir amil olduğundan dolayı. Biz zaten baştaydık. Bizim için mühim olan güzel ahlakta da, kötü ahlakta da amil ve müessir konumunda olan amellerdir. Öyle değil mi? Şeytan için de öyledir. Yani önemli olan budur dedik. İki, Ayrıyeten bencillik amil olmasıyla beraber insanın fıtratında getirdiği çok özelliğe daha çok yakındır. Fedakarlıktan daha çok yakındır. Mesela insanın fıtratında getirdiği özelliklere örnek verecek olursak bencilliği teşvik edecek, dedikleyecek misal? Mala düşkünlük, öyle değil mi? Dünyaya düşkünlük mesela öyle değil mi? Hayır insana isabet ettiğinde men edici olması, doğru mu? şer isabet ettiğinde de va, va, va veyle koparıcı olması. Mesela hani Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de insanı tanıttığı şekliyle insan. Öyle mi? Mesela hayır kendisine geldiğinde sadece kendinden bilmesi, şer kendine geldiğinde hemen Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi. Bunlar hepsi nedir? İnsanın fıtratında var olan. insanı acil olanı sevmesi. Yani değil mi? İnsan neyi sever? Acil olanı sever. Yani hemen neticesini al. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de insanla ilgili insanın ee, insanın kişiliğini bize tanıtan şeyler ayet-i kerimede. bunlar hepsi dikkat edin nereyle örtüşüyor? Fedakarlıkla mı örtüşüyor? Bencillikle mi örtüşüyor? Şimdi bencillik nedir? Kendin için yapar, kendin için düşünür, kendin için çalışırsın. Faydasını acil görürsün. Fedakarlık nedir? Yap at denize. Öyle mi? Yani fedakarlık demek budur. Yapacaksın atacaksın denize. Kıyamet gününde o da işte ihlas varsa, sünnete uymuşsa, Allah azze ve celle de lütfederse kabul edecek. Öyle mi? Şimdi bu e, fıtratta var olan bir şeye uygun mudur? Değildir. Hayır sana isabet ettiğinde sadece kendini biliyorsun. Öyle mi? Sadece kendini biliyorsun. Şer isabet ettiğinde Allah'ı hatırlıyorsun. Bu fedakarlığa şey midir? Hayır nedir? Hayır halinde de, şer halinde de sadece Allah'ı hatırlayan ve Allah'tan bilenler fedakarlık yapabilirler. Ama diğer türlü yapamazlar. Dünya düşkündür diyoruz insan. Bilakis malı çok aşırı bir şekilde seversiniz. Hayır, bilakis siz işte dünyayı tercih ediyorsunuz. Öyle değil mi? Bu ayetler hep nedir? İnsanın dünyaya düşkün olduğunu göstergesidir. Dünya malına, dünya ziynetine, dünya metaına düşkün olduğunu göstergesidir. Bunlar hepsi neyle örtüşür? Dünyasını elde etmek isteyen bir insan ne olmalıdır? Bencil olmalıdır. Değil mi? Veren, eden, fedakarlık yapan, başkalarına koşturan bir insan çok fazla da dünyayı ne yapamaz? Çok fazla da dünyayı bir arada bulunduramaz. Onun için ikinci mesele nedir? Bencillikle alakalı, bencilliği önemsememizi gerektiren şey budur. Yani bencillik, yaratılışımızdaki özelliklere fedakarlıktan, şu an işlediğimiz konudan daha uygundur. Üç, üçüncü sebep bencilliği önemsememizin sebebi, önemsememiz gerektiğinin sebebi diyeyim veyahut nedir? Yaşadığımız dönem öyle değil mi yaşadığımız dönem mesela insan e, insanoğlu şöyledir bazı şeyler vardır ki fıtratımızdan getiririz öyle değil mi bazı şeyler vardır ki gördüğümüz eğitim içinde eşleştiğimiz toplum vesaire bunlar bunu tetikler yani olumlu veya olumsuz yönde bunu geliştirir mesela şimdi örnek veriyorum diyelim ki biz e, dünyaya geldik biz öğreniyoruz ki mesela nedir edep güzel olan bir şeydir. Öyle değil mi? Edebtir, saygıdır, güzel olan bir şeydir. Şimdi Doğu kültüründe edep güzel olsun veya olmasın yapmak zorundasın. Yani sen ister onu güzel kabul et, ister kötü kabul et. Kimseyi ilgilendirmiyor ama o toplumda yaşamak istiyorsan edepli olmak zorundasın. Başka türlü o toplumda barınman mümkün değil. Şimdi bak bir çocuğu düşünün, yetişen bir çocuğu. Bu ne yaptı yetişmiş olduğu toplum? Zaman, örf, adet o güzel ahlakı tetiklemiş oldu. Öyle değil mi? Mesela diyelim ki küçük bölgeleri düşünün. İster doğu ister batı fark etmez köy, kasaba gibi yerlerde insanlar birbirlerini çok iyi tanıdıkları için değil mi? Sürekli bir yardımlaşma vardır. Yani tarla zamanı sen ona yardım edersin. Kışın o senin çatını temizlemene yardım eder öyle mi? Kar yolları kapatır, insanlar hep beraber onu atar vesaire. İsteseler de istemeseler de şey vardır aralarında. Bir dayanışma vardır. Yani adam dayanışmayı sevsin veya sevmesin. Kışın komşun gelip damda sana yardım etmesini istiyorsan, yazın senin tarlada ona yardım etmen lazım. Öyle mi? Dayanışma bir şey çark haline gelmiş, kendiliğinden dönüyor. E biraz akıllı olan, erdemi yakalamak isteyen insanlar için de bu kaçınılmaz bir fırsattır. Onlardaki güzel ahlakını ne yapıyor? Tetikliyor. Kapitalizmde, yani bizim yaşadığımız zamana hükmeden ideoloji olan kapitalizmde bencilliği tetikleyen en büyük silahtır. Tamam? Bencilliği tetikleyen en büyük silahtır. E şimdi mesela düşün, adam İstanbul'a geliyor misal bu memleketi düşünün, bu memlekette yetişenleri. adam Bir adam, baba, kadın, çocuklar, kızlar hepsi beraber çalışıyorlar. Öyle mi? Sabah sekiz, akşam sekiz çalışıyorlar. Sırf ne için? Sırf yaşayabilmek için. Öyle mi? Yani yoksa bu, bir aile komple çalışıyor. Mesela diyelim sizin bölgenizde özellikle aileler komple çalışıyor öyle mi? Son model arabalara mı biniyorlar? Villalarda mı oturuyorlar? Yok. Bu kadar insan çalışıyor. Gayet tekney Ev alabilmek, yani kafa sokacak bir barınak, doğru mu? Olursa o da en sonunda bir tane iş yeri, yani onlara ait olan bir tane iş yeri, bir de olursa bir tane araba. Yani sırf bunun için bütün bir insanlık okul, mokul, eğitim yani bu toplumun hani amentusu eğitim mesela, bu toplumun amentolarından, bir tane amento esaslarından. Bunları bile insanlar feda ediyorlar. Sırf ne için? Sırf yaşayabilmek için. E adam düşün şimdi 6-7 yaşında gözünü açmış çalışıyor. Niye? Sırf yaşayabilmek için bu adamdan fedakarlık beklemesin kimse, öyle değil mi? Yani zaten bencillik insan fıtratına uygun olan bir şey, öyle mi? İkincisi bir de yaşamış olduğu ortam adamı bencilliğe itiyor. Yani çalışıyorsun çalışıyorsun ancak karnını doyura e biliyorsun. Bütün firavunların sisteminde bu, e böyledir. Doğal olarak da özellikle insanları ve kendilerini terbiye etmek isteyen insanların yaşadıkları zamanı, koşulları, neyin neyi tetiklediğini hangi ortamda, hangi ahlakların gelişebileceğini güzel bilmeleri lazım. Öyle değil mi? Bunları bilirlerse terbiyede ve tezkiyede izleyecekleri metot doğru olur, düzgün olur. Ha bizim bu zamanımızda da en çok kapitalizmin tetiklediği şey nedir? Bencilliktir. Öyle mi? Çünkü sadece Normal kapitalizm işte bu normal insanlar. Okuyan insanlar için biraz daha böyle hani entel diye kendini tabir eden insanlar için de aynısı. Sürekli birey, mesela geçen dersimizde anlattık ya kulluğu anlatırken. Bizim kulluk anlayışımız nedir dedik? Esarettir, öyle mi? Allah'a köle olmaktır. Onların kulluk anlayışı nedir? Özgür olmaktır, öyle mi? Birey, düşüncede birey sensin yani her şey sensin. Sen düşün, sen karar ver, doğruyu sen bul, istediğin gibi hareket et. Bunlar hep kişinin birey yönünü ön plana çıkaran şeyler. Doğru mudur? Doğal olarak yaşadığımız zaman hem çalışma koşulları, hem ideolojik olarak, hem siyasi olarak hep bencilliği tetikleyen şeyler, insanı bencilliğe iten şeyler. Mesela size bir örnek vereyim misal, belki eskiden olmuş olsa bir çocuğa diyelim annesi besleme veriyor okula giderken değil mi? Çocuk onu arkadaşlarıyla paylaştığında bu bir erdemdi. Değil mi? Şimdi çocuk eve geldiğinde mesela ki ben yemedim bunu bir arkadaşıma verdim annesi bir tane çakar kulağının dibine. Sen enayi misin oğlum? Kendi malını götürüyorsun milletle paylaşıyorsun diye. Yani bencilik her tarafasızmış Sadece müslümanlara veyahut da birbirine hakkını hukukunu eda etmek isteyen insanlara değil yani. Yardımın ismi enayilik olmuş. Öyle mi? Doğru mudur? Biri birine çok fazla yardım ediyorsa karşılıksız. Zaten öyle bir şey yok, yani sen karşılıksız yardım ediyorsun. Karşıdaki mutlaka elini koyuyor, diyor ki bu vardır bunun arkasında bir çapan da bakalım ne zaman çıkar e diye. Öyle mi? İnsanların birbirine bakış açısı e, bu şekilde olmuş. Onun için böyle bir zamanda İslam davetçilerinin terbiyeci konumunda olan insanların bencillik hastalığına daha fazla önem vermeleri lazım. Ne yönden? Bir, bencilliği tetikleyen şeyler nelerdir? İki, İslam bencilliği çözmek için ne tür bir çözüm getirmiş? Yani İslam'ın bencilliği Allah Azze ve Celle'nin çözmedeki metodu nedir? İnsanın bunları güzel bir şekilde bilmesi lazım. Tamam? Güzel. Peki İslam'ın bencilliğe getirmiş olduğu çözüm nedir? Bencillik hastalığına, birey hastalığına getirmiş olduğu çözüm nedir? Var mı söyleyecek olan? Mesela aklınıza birçok çözüm getirmiş, söylemek istediğiniz bir şey. Biz mefhumudur, öyle değil mi? En başta İslam'ın ben mefhumunun karşısına getirmiş olduğu mefhum nedir? Biz mefhumudur, doğru mudur? Mesela siz hiç Kuran-ı Kerim'de şöyle bir ayet gördünüz mü? İman eden ve salih amel işleyen falan yok. iman edenler, salih amel işleyenler öyle mi? Allah yolunda cihad eden, yok Allah yolunda cihad edenler, hicret edenler öyle değil mi? Yani Allah Azze ve Celle sürekli biz kültürünü getiriyor Müslümanlara biz. Mesela geçen derslerimizde hadis olarak söyledik. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? Müslümanlar bir ceset gibidir diyor. Yani Müslüman Müslüman Müslüman yok. Müslümanlar var. Öyle değil mi? Müslümanlar nedir? Müslümanlar bir ceset gibidir. Yani biz İslam'a girer girmez önce Allah azze ve celle bize ne kültürünü öğretiyor? Önce Allah azze ve celle bize biz kültürünü öğretiyor. Yani sen yoksun artık. Benim malım, benim mülküm, benim çalışmam, benim hayatım falan yok. Biz biz Müslümanların durumu, biz Müslümanların hali, biz Müslümanların ekonomisi, biz Müslümanların eğitimi mesela, biz Müslümanların cihadı mesela vesaire. Yani ben mefhumundan kurtulup nereye geçmek? Biz mefhumuna geçmek. İkincisi nedir? İslam'ın buna geçtiği, yani kardeşlik ahkamıyla ilgili söyleyebileceğimiz her şey buna dahildir. Yani İslam'ın bencilliği ortadan kaldırmak için getirdiği her şeydir. Karşılıksız ve minnetsiz yardımlaşmaya teşvik. Öyle mi? Mesela İslam'ın yardım anlayışı nedir? İki tane ana temel var değil mi İslam'ın yardım anlayışında? Bir, karşılıksız. iki minnetsiz. Yani minnetin de olmayacak, karşılığın da olmayacak. Hani ben sana veriyorum, veriyorum, veriyorum sen de bana ver. Yok. Yani ben sana çünkü niye veriyorum, temeli neye dönüyor bunun? İhlasa dönüyor. Ben sana Allah için veriyorum. Sen bana teşekkür edersen, nurun ala nur olur. Teşekkür etme sen de ben çünkü ecrimi kimden bekliyorum? Ben ecrimi Allah Azze ve Celle'den bekliyorum. İslam bizi buna teşvik ediyor. İkincisi ise nedir? İkincisi ise minnetsiz. Yani minnet olmayacak. Sen verdin diye de şey yapamazsın karşındaki insana. Hani bir şey o ne ruh halin, ne söz halin, ne eylem halin. Bak ben sana verdim ha, bak ben sana yaptım ha. Modunda olmaması lazım. Öyle mi? Sen verdiysen Allah sana emrettiği için verdin. Sen verdiysen kendi cennetin için verdin. O da aldıysa onun için aldı. Öyle mi? Kimsenin kimseye İslam'da ne etme hakkı yoktur? Yaptığı, ettiği, verdiğine karşılık minnet etme hakkı söz konusu değildir. O zaman, temel olarak konuyu toparlayacak olursak eğer, biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bir, bencillik hastalığı bizim şu an işlemiş olduğumuz konunun tam zıddıdır. Öyle mi? İki, biz bencillik hastalığına önem vermek zorundayız. Neden? Üç tane sebepten dolayı. Bir, amil konumunda olduğu için, müessir konumunda olduğu için, iki, insanın fıtratına daha uygun olduğu için, 3 yaşadığımız zamanın en çok tetiklediği şeyin bencillik olduğunda e dolayı. Bu üçünü Allah'ın izniyle iyi anlaşılırsa, daha sonra nedir? İslam'ın bencilliğe getirdiği çözüm yolları. Değil mi? Bu defa da bunları bileceğiz ve bu hastalığı bu şekilde ne yapacağız? Bu hastalığı bu şekilde tedavi edeceğiz. Evet. Okuyalım. Devam edelim. i̇bn şöyle der. Sözünü ettiğimiz Enes hadisi, müminin kardeşini sevindiren şeye sevindiğini ve kendisi için istediği hayrı mümin kardeşi için de istediğini belirtir. Bütün bunlar kişinin kalbini aldatma, kıskanma ve kandırma, kandırma duygularından arınmış olduğunu gösterir. Enes hadisiyle yakın anlamda olarak Müslim Abdullah bin Ömer'den Radıyallahu Resulullah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu nivat eder. Kim adetten uzaklaştırılıp cennete girmek istiyorsa, Allah'a vahret gününe iman etmiş olarak can versin ve kendisine gelmesini istediği şeylere başkalarına da verilmesini istesin. Bu kural uygulamak üç şey bil, bilmek ile olur. Bunlar, üzerinde hiçbir şüphe bulunmayan şirk, üzerinde hiçbir şüphe bulunmayan hayır ve ikisi arasında tereddütlü olarak bulunan har, kötülük, terk edilmesi isten istenendir. Bunun ise başkalarına eziyet vermemek olduğunu belirttik. Hayır yapılması istenen şeydir ki, imkanlar çerçevesinde insanlara yararlı olmaktan ibaret olduğunu belirttik. İkisi arasında tereddüde olan hal ise, kişinin işlenmeden önce kendisi için razı olup olmadığını iyice düşünmesi gereken şeylerdir. Eğer ki onun kendisi için beğenirse ve şer'i bir hükmede aykırı değilse bunu işle, değilse kaçılması gerekir. Görüldüğü gibi kişinin kendisi için sevdiğini başkaları için de sevmesi ve kendisi için sevmediğini başkaları için de istememesi kuralı yukarıda işaret ettiğim eziyet vermeme ve yarar sağlamak kısımlarını her ilkesine de içermektedir. Herkes insanların zararlarından emin olmayı ve yararını kazanmayı sever. İman insanlar kendisine bu şekilde muamele etmesene bile kendisi için sevdiğini başkaları için de sevmesini gerektirir. Zararı önlemek ve yararı sağlamak ile ilgili bütün detayları bu kuralın altında toplamak mümkündür. Burada zararı önlemek ve yararı sağlamak ile ilgili bazı meseleleri genel olarak belirtmeye çalışacağım. Bunun ayrıntıları ise hadis kitaplarının edep bölümlerinde bulunmaktadır. Tamam. Şimdi normalde burada bizim bilmemiz gereken, yani kaidemizi öğrendikten sonra bilmemiz gereken mesele şudur. Mesela diyelim ki sen bir kardeşine e, sadaka vereceksin örnek. Yani diyelim senin maddi imkanların geniş, yanında fakir olan bir talebe var. Sen o talebeye yardım yapmak istiyorsun. Şimdi burada şöyle yaparsan desen ki ben, düşüneyim acaba bu yardım bana yapıldığında benim hoşuma gider miydi? Mesela, cık, benim hoşuma gitmezdi. Öyleyse ben bu adama şeyi vermeyeceğim. E nedir adı? E bu parayı vermeyeceğim mesela. Veyahut da diyelim sen yetişmiş olduğun ev itibarıyla sürekli azar işitmeye alışmışsın. Yani azar işittin mi? Kendini daha iyi hissediyorsun mesela. İşte bir kardeşini uyaracaksın mesela, düşüneyim. Bana nasıl yapılsaydı hoşuma giderdi? İşte kafamı, kafam kırılarak bana anlatılsaydı o, o zaman dur ben de kardeşimin kafasını kırayım. Değil ha! Anlatılmak istenen bu değil. İyilikler, yani İslam'ın kesin iyilik dediği ve belli olan şeylerde oturup düşünmene gerek yok. Yani bana yapılsaydı hoşuma gider miydi, gitmez miydi? O senin sorunun, tamam mı? İyilikleri tereddüt etmeden yapmakla mükellefiz, öyle mi? Kötülükler, hakikaten İslam'ın kötülük dediği şey yani sende olan bir ahlaki zafiyetten dolayı bazı kötülükleri seviyorsun diye, başkalarına o kötülükleri yapacaksın diye bir kaide yok. Burada kastedilen şey nedir bu kaide İkisinin arasında olan şeylerdir. Yani tam olarak iyilik midir, tam olarak kötülük müdür bilmediğimiz şeyler mesela. Yani bizi tereddütte bırakan, acaba bunu yapsam mı yapmasam mı konumunda olan şeylerde kendimiz için yapılmasını istiyorsak yaparız kendimiz yapılmasını istemiyorsak ise yapmayız tamam yoksa öbür türlü şey değil e, öbür türlü yani kesin hayır olan bir konuda işte dur bunu düşüneyim e, böyle bir durum söz konusu değil bunun yani bencilliğin zıddı olan bu güzel ahlakın iki mertebesi var tamam bencilliğin zıddı olan bu güzel ahlakın iki mertebesi var birinci mertebe kişinin kendi için sevdiği her şeyi başkaları için de isteyip yapması kendi için hoşlanmadığı her şeyde başkalarından kendini bundan uzak tutmasıdır, öyle mi? Bu nedir? Bu, bu ahlakın birinci mertebesidir. Yani her da olması gereken, imanı kemale ermesi için olması gereken ahlaktır. Bir de bunun kemal derecesi vardır. Bunun kemal derecesi nedir? Söyleyecek olan var mı? Sadece kendi için istediğini başkaları için istemek değil, bir de başkalarını kendi nefsine tercih etmektir. Öyle değil mi? Mesela ortada bir hayır var, diyelim iki hayır var. Bir tanesini kendine istedin, bir tanesini de kardeşin için istedin. Bu, bu ahlakın en altıdır. Bu ahlakın en üstü nedir? Bu ahlakın en üstü ise ortada bir hayır olduğu zaman kendi kardeşini kendi nefsine ne yapmandır? Kendi nefsine tercih etmendir. Bu, senin bu ahlakta yani bencilliğin zıddı olan konumda kemale ermiş olduğunu gösterir. Eğer gerçekten ihlasla sürekli kardeşlerini kendine ediy tercih ediyorsan bu budur. Bu kimin ahlakıdır? Bu Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Ensar'ı kendisiyle övdüğü Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın Ensar'ı kendisiyle övdüğü ahlaktır. Değil mi? Tercih etme ahlakı. Ve yüsirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim Kendilerinin çok ciddi bir ihtiyacı olsa bile, yani kendilerinin özel bir ihtiyacı olsa bile, hususi bir durumları olsa bile yüsirûne alâ enfusihim. Kendi nefislerine, kardeşlerine ne yaparlar? Tercih ederler. Bunlar kimdir? Bunlar ensardır. Medine'de Mekkeli muacirleri karşılayan insanlardır. Hak mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi yani akıllara belki durgunluk verecek seviyede sahabenin savaşlarda birbirlerine karşı olan tavırlarıdır. Öyle değil mi? Yermuk gününde Hz. Huzeyfe ile amca çocuğu ve iki tane sahabe arasında geçen kısa'yı biliyoruz hepimiz. Öyle değil mi? Hz. Huzeyfe Yer mümkününde kendi amcasının oğlunu yaralı bir şekilde buluyor. Öyle mi? Ee, yaralı insan su kaybı kan kaybettiği için suya çok fazla ihtiyaç e, duyar. O da bir su dolduruyor ve amcasının oğluna getiriyor. Tam suyu içecekken arkadan bir inleme sesi duyuyorlar. Dönüp bakıyorlar başka bir sahabe yaralanmış bir vaziyette e, inliyor. Diyor ki bana değil kardeşime götür e, suyu. E, suyu alıp şeye götürüyor. Kardeşine götürüyor. O da tam suyu içecek bakıyor başka taraftan bir inleme sesi. E geliyor. Bakıyorlar başka bir Müslüman, sahabe inliyor. Bu defa suyu götürüyorlar ona, huzife suyu ona götürdüğü zaman bakıyor ki şey adam vefat etmiş. E o zaman geri döneyim diyor ikincisine, e yani getireyim ikinciye geliyor, bakıyor ikincisi de vefat etmiş. Geri döneyim birincisine getireyim o zaman amcamın oğluna getireyim diyor. Geriye dönüyor, bakıyor ki o da ev vefat etmiş. Bu nedir? Bu bunların yani başkaları için, kendi için istediğini başkaları istemek ahlakından geçip öyle mi? başka müslüman kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiklerini gösteren bir ahlaktır. Öyle değil mi? Başka müslüman kardeşlerini kendilerine tercih ettiklerini gösteren bir ahlaktır. Yani mesela diyelim ki işte bu mücahidin bir ahlakı olacaksa eğer, öyle mi? Cihad bölgesinde insanların çok ciddi ihtiyacı olan bazı şeyler vardır. Senin eline geçer mesela bu. Sen kendini almazsın. Kendini yine ihtiyaç durumunda bırakırsın. Ve lev kana bike hassasetun senin acil ihtiyacın olsa da ne yaparsın? Kardeşini kendine getirir, tercih edersin. Öyle değil mi? Bu senin bu ahlakta kemale erdiğini gösterir. Biz daha önce de şunu söylemiştik hatırlıyorsanız. Buna örnek, yani örnek olarak verilebilecek şey çok. İslam tarihinde olsun veya neler yapılması gerekirine dair olsun verilebilecek örnek çok fazla. Ama bizim için mühim olan şey şudur. Biz dedik ki, dininde basiret üzere olmak isteyen, hikmeti yakalamak isteyen Müslümanın dininde şunu bilmesi gerekir hiçbir zaman gözünü alçak olana değil, her zaman gözünü en yüksekte olana dikmek zorundadır. Öyle değil mi? Çünkü insanoğlu sürekli şeytan, heva ve dünyanın aldatmasıyla karşı karşıyadır. Yani her an üzerinde olduğu doğruluktan ayağının kayması an meselesidir. Doğru mudur? Yani her birimiz şeytanla, nefsimizle, işte dünyanın çekiciliğiyle sürekli karşı karşıya değil miyiz? Ve her an ayağımızın kayması an meselesi değil midir? An meselesidir. Gözünü sürekli yükseğe diken insanlar, ahlak olarak sürekli en üstte yani himmetleri ali olanlar, hedefleri yüksek olan insanlar, ayakları kaysa bile düşecekleri bir yer vardır, öyle değil mi? Yani sen bugün diyelim ki mesela gayret ettin, çabaladın bu ortamda, sürekli kardeşlerini kendine tercih etmeyi şey yaptın, kardeşleri kendine tercih etmeyi kendine ahlak haline getirdin. Sonra şeytan seni bıktırdı, misal ayağın kaydı düştün, nereye düşeceksin? Esfer-i safiline düşmeyecek, düşeceğin bir mertebe var en azından altında. O da nedir? En azından insanlara tercih etmesen bile kendin için istediğini onlar için isteyeceksin. Kendin için istemediğini onlar için de istemeyeceksin. Ama bana bu kadar yeter. Cennete giren en son adam ben olayım. Yani ne olursa cennetin kenarında, köşesinde bir yer olsun da nasıl olursa olsun dersen böyle bir durumda ayağın kayarsa düşeceğin bir yer yok. Yani düşeceğin yer istikamet haddinin altına düşeceksin öyle değil mi? Kendini gözünü buraya diken, ben bunu gerçekleştireyim ne olursa olsun diyen insanların durumu budur. Onun için bizim kendi hayatımızda yani kendi muamelemizde yapmamız gereken şey budur. Yani kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmemiz. Anlaşılmayan bir şey? Sormak istediğiniz bir şey? Yok. وَاخِرُوا دَعوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ